Herkese merhabalar. En nihayetinde aylardır planını yaptığım programın kayıtlarına başlayabildim. Cenk bana bu fikri öne sürdüğünde, yani fikir beni aşırı cezbetti. Lakin o dönemde yaklaşık 2,5-3 ay kadar önceydi sanırım. O dönemde gerçekten çok büyük bir yoğunluğun içerisindeydim. Aynı yoğunluk aslına bakarsanız yine devam ediyor çok farklı bir durum söz konusu değil biraz daha azalmış şekilde devam ediyor. Ve dolayısıyla bu söz konusu kaydı bu koşullar altında yapabiliyorum. Koşullarımdan bahsedeyim size. Şu anda aslına bakarsanız bir radyo stüdyosundan yapmıyorum bu kaydı. Dışarıdan gelen seslerden de belki anlaşılabileceği üzere tabi duyuyor musunuz onu bilmiyorum ama Anlaşılabileceği üzere şu an dört e, duvar arasında da değilim, açık havadayım, yani Bırakın Radyo ve dört duvar arasında da değilim, e, bir e, parkta e, oturmuş bir vaziyette, parkın bankında oturmuş bir vaziyette, e, yaklaşık parkın içerisindeki 15-20 insanın e, fonda yer alan sesleri içerisinde bu kaydı yapıyorum. E, Programın formatını Cenk bana e, anlattığında beni e, benim çok hoşuma gitti. E, şöyle bir format olduğunu söyledi Cenk bana. Dedi ki e, sevdiğin parçalardan ziyade senin sevdiğin ama aynı zamanda hayatına da dokunmuş bir takım parçalar bura, burada olacak. Bunları seçeceksin. E, yani hikayesi olan parçalar daha çok e, seçeceğim parçalar dedi. E, ben de bu doğrultuda. E, Oturdum bir liste çıkardım ee, yaklaşık bu listeyi aslına bakarsanız 25 üç ay önce çıkardım ama dediğim gibi yani buna bir türlü vakit bulamadım bu kayıtları yapmaya. En nihayetinde e, oturdum bir öğle arasında e, bu kaydı sizlere yapıyorum. Peki... E, nereden başlayalım kronolojik bir sıra mı izleyelim ee, aslında kronolojik bir sıra izlemek ilk başta aklıma gelse de sonrasında vazgeçtim biraz daha böyle kronolojik sıradan ziyade e, rastgele bir sıra izleyeceğim yani yine benim hayatımda bir e, hikayesi olan parçalar e, olacak bunlar ama rastgele bir sıra izleyerek bunu yapacağım e, ama ilk olarak e, şöyle bir benim 12-13 yaşlarıma doğru e, uzanacağız benim ilk dinlediğim Iron Maiden albümüne doğru uzanacağız. Bu, Somewhere in Time albümü. O dönemde Iron Maiden çok popüler bir grup. Yani birçok insan Iron Maiden dinlese de dinlemese de çantasına, defterine, kitabına Iron Maiden stickerları yapıştırır. Iron Maiden'ın canavarı Eddie'nin her yerde fotoğrafları olur. Kart postalları satılır. Epey popüler bir grup bu açıdan. Yani Iron Meydanı'nın kullandığı imajlar her yerde sizin rastlayabileceğiniz imajlar o dönemde, o dönemin Türkiye'sinde. Antalya'da bundan tabii ki bu çizginin çok dışında değildi aynı şekilde. Dolayısıyla biz de tabii çocuktuk. Böyle sürekli olarak gördüğümüz bu imajlar karşısında çok da sükunetimizi koruyamadık ve günün birinde Antalya'da bir e, İsmet Başıcı Caddesi üzerinde bir kasetçi abimiz var, hala da var. E, ondan ayrın e, Maiden'ın bu kasetini son verin time aldım. E, her ne kadar benim dinlediğim ilk rock ya da metal albümü olmasa da ilk dinlediğim ayrın Maiden albümü olması nedeniyle önemli bir albümdür benim için. Bu albümün açılış parçası yani aslında bu şu demek oluyor, ilk dinlediğim ayrım Maiden parçasını ben sizlere dinleteceğim bugün ilk olarak programımızda şunu da ilk başta söyleyeyim bu programın ilk parçasını heavy metal olarak seçsem de her ne kadar yani ilk parçayı bir heavy metal parçası olarak seçsem de sonrasında çeşitli türlerden parçalar dinleyeceğiz birlikte yani bu bir heavy metal ya da rock programı olmayacak onu ilk baştan söyleyeyim ee, ve dediğim gibi, ayrım meydanın e, benim 12-13 yaşımda çok önemli bir yeri olan "Somberin Time" albümünden ilk parça geliyor. "Call Somberin Time". Arkadaşlar siz bu parçayı dinlerken aradan tam bir gün geçti aslında benim için e, ertesi gün bu kaydı yapıyorum e, şu an yine aynı parktayım e, yine öğle arasındayım e, Hatta aynı bankta ve aynı köşede oturmuş e, size bu kaydı yapmaktayım hafiften bir e, yağmur selese de çok da ısıtacak kadar değil hava zaten bulutlu e, şu anda ikinci parça olarak programın ikinci parçası olarak size seçtiğim parça yine aslında benim aşağı yukarı aynı yaşlarımdan, aynı çağlarımdan geliyor. Benle yaşıt olan herkesin 3 aşağı 5 yukarı radyolarda, televizyonlarda çokça duyduğu bir parçaydı bu o dönemde. 1990'da, 91'de benim gibi 12-13 yaşlarında olan insanların kulağı aşinadır aslında bu parçaya. Ancak ben size bu parçayı, o yorumuyla değil de farklı bir yorumuyla dinleteceğim bu akşam. O yorumu, yani bizim o yaşlarda dinlediğimiz, radyo ve televizyonlardan sık sık duyduğumuz bu yorumunu İngiliz punk rock grubu The Clash söylüyordu. Shall I stay or shall I go? Ancak bu parçayı Should I Stay Should I bu sefer The Clash'tan dinlemeyeceğiz. Bu parçayı Katie Tunstall'dan dinleyeceğiz. Katie Tunstall'un bu söz konusu yorumunu biz ailecek bir film izlerken, filmin en sonunda jenerik akarken yaklaşık iki buçuk ay kadar önce evde bu filmi izliyorduk. Bu jenerik akarken duydum. Jeneriğin arka planında bu parça çalıyordu. Güzel bir yorum. Benim çok hoşuma gitti. Hatta bu kişinin başka kayıtlarını da dinledim YouTube'dan. Tavsiye ederim. Katie Tunstall başarılı bir yorumcu, başarılı bir müzisyen. Katie Tunstall'dan geliyor bu parça. Should I Stay or Should I Go? Should I go now Should I stay or should I go now If I go there will be trouble and if I stay it will be double So come on and let me know Should I stay or should I go This indecision begins Me, if you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on, let me know. Should I cool it or should I blow? trouble I will be, trouble. Stay will be double stay will be double So come on, let me know Should I stay? I'm Evet sevgili dinleyiciler. Sıradaki parçamız beni 2004 yılına taşıyacak. 2004 yılının Doğu Anadolu'suna, Muş şehrine taşıyacak. 2004 yılında e, Muş'ta tanıştığım bir albüm ve aslında aynı zamanda e, sanatçıdan bahsediyorum size, bahsedeceğim size. Bunun bir parçasını dinleteceğim. E, Muş'ta e, Varto kasabasına sürekli olarak, yani gün aşırı e, bir arkadaşımın arabasıyla beraber gider gelirdik ve e, bir gün e, bu arkadaşım e, kasetçalarına bir Kaset koydu ee, ve kaset ilk parçalarından itibaren, ilk notalarından itibaren beni çok etkiledi. Dedim bu hangi albüm, kim söylüyor bu şarkıyı dedim, sordum. Civan Haco dedi, Civan Haco'nun Derya albümü dedi. Ve daha sonrasında e, bu albümü biz edindik ve bu albümü eşimle birlikte epey bir süre, yıllarca... Belli aralıklarla Hep dinledik Çok da sevdiğimiz bir albüm oldu hep Bize hep Muş'u, Muş'un soğuğunu Muş'un o karlı günlerini hatırlatan Bir albüm oldu Muş coğrafyası ile beni Çok etkilemiş bir Bölgedir Özellikle Muş Ovası Kışın alabildiğine Bembeyaz Uçsuz bucaksız bir bembeyaz Örtüyle kaplanan Muş Ovası Aynı zamanda baharda kıpkırmızı lalelerle yine aynı şekilde yani o sizin kışın alabildiğine e, bembeyaz gördüğünüz ova bu sefer alabildiğine kıpkırmızı bir hale gelir. Doğanadolu'da Anadolu'da e, o işte Muş'un e, Varto kasabasına gidip gelirken biz e, Doğu Anadolu'nun o yüksek dağlarında bulutların arasından falan geçerdik. E, coğrafyası gerçekten çok güzel bir coğrafyadır. Çok beni etkilemiştir bu yönüylemiş Bana o dönemleri hatırlatır bu parça. Ne zaman dinlersem dinleyeyim, hangi koşulda dinlersem dinleyeyim. O Varto'ya giderken, karların üzerinde, artık buzlaşmış o karların üzerinde arabamızın patinaj yapa yapa gittiği günler aklıma gelir. Bu günlerin anısına bu parça gelecek sizlere. Civan Hacı'nun Derya albümünden benim de çok sevdiğim bir parça L Arkadaşlar tekrardan Merhabalar İnanır mısınız siz bu parça dinlerken yine bir gün daha geçti Benim için gerçekten Ben yine ertesi gün bu kaydı yapıyorum Ve de Ve de yine inanır mısınız aynı parktayım Hatta hatta hava bile aynı şu anda Hafif çiseliyor yağmur Yine bulutlu bir hava var şu an size dinleteceğim parça benim yine çok ama çok sevdiğim bir müzisyenden, şarkıcıdan geliyor. Gelecek. Lurit'den gelecek bu parça. 2013 yılında tam da işte bu dönemlerde aşağı yukarı kaybetmiştik Lurit'i. Yani Ekim ayı gibi falandı sanırım. Sonbahar gibi bir şeydi. 2013 yılında. Onu kaybettiğimiz sıralarda, hatta işte onun ölümünden bir süre önce diyelim, ben de bir roman metnini tamamlamıştım. O roman metni boyunca sürekli benim hafızamda, kafamda dönüp duran parçalar vardı. Bu da Lurid'in Rock'n'Roll Heart albümündendi bu söz konusu parçalar. Özellikle o romandaki ana karakter, ana karakterin o nasıl söyleyelim yaşam hikayesiyle ben bu albümü çok örtüştürüyordum o sırada. Yani hatta metnin böyle içerisinde ara ara böyle bu albüme yönelik referanslar da var. Bu albümden gelecek bu parça. E, ha Bu söz konusu roman bu arada şöyle söyleyeyim yaklaşık benim çevremden bir 10-15 kişi okudu sadece bunu e, yayınlanmadı e, hala duruyor word olarak bu söz konusu e, metin duruyor yani bir roman demeyelim biz buna da bir e, metin olarak duruyor bir word belgesi olarak duruyor birkaç farklı yerde de, bir şekilde bekliyor yani benim e, günün birinde Bakalım bir ara yayınlayacağız inşallah. Yani öyle diyelim ne diyeyim? Ee, i̇şte bu söz konusu e, parçamız da e, o dönemde benim çokça böyle kafamda dönüp duran albümden bir parça. Ee, you Wear It So Well çok da sevdiğim bir parçadır. Lou Reed'den geliyor. Rock n Roll Heart albümünden 1976 tarihli albümden e, geliyor. You read it so well. diyecek birazdan. E, memur Evleri semtinde, Antalya'nın Memur Evleri semtinde bir e, kapıcı dairesinde yaşayan, e, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan e, bir arkadaşım vardı o zaman, biz o zaman daha üniversite okumuyorduk. Çok da üniversite okumaya meyilli bir kafamız yoktu açıkçası o yaşlarda. E, sonra ne olduysa zaten birkaç yıl içerisinde e, oldu her şey. Bu arkadaşımın Bahadır'ın evinde e, Habire dinleyip durduğumuz bir 45'lik vardı e, Bir taraftan e, Bu 45'liği dinlerdik bir taraftan da güzel güzel e, Güzel marmarlarımızı, İzmirlilerimizi e, Yudumlardık Eğer daha kötü bir günümüzde ise e, Bu evin de olabilirdi Ama Evine kadar düştüğümüz pek olmadı. Çoğunlukla güzel Marmara veya işte İzmir'den gittik. Enteresandır Bahadır'ın zaman zaman bize ikram ettiği çaylar olurdu. Bu çayları bu Bahadır arkadaşımız bizlere şarap şeylerinde ikram ederdi. Bir Allah'ın günü de hiç böyle aklıma gelip ya çocuğa bir çay bardağı alayım da demedim. Bunun içinde daha sonrasında ben dedim niye böyle bir şey yapmadım? Allah aklıma gelmedi değil yani. Ama o dönemde ne bileyim belki de şarap içesinden çay içmek hoşumuza gidiyordu herhalde ve çok da böyle umursamadığımız bir şeydi. O ev aklıma geliyor yani o rutubetli küf kokan ev aklıma geliyor bu parçayı dinlediğimde. Ben bu parçayı ilk kez bir 45'likten dinlediğim için bol cızırtılı bir e, kayıttı. Bu kayıt tabii doğal olarak 45'likten e, dinlediğimiz için. Hali hazırda o cızırtıları ararım yani parçanın o e, içerisinde. E, ama yine o yorumunu değil, farklı bir yorumunu dinleteceğim ben size. Benim dinlediğim yorumunda Barış Manço bu parçayı söylüyordu. E, Gamze Bey'in devam bulmam şu an ise size dinleteceğim yorumu Kutsi Erguner Ensemble tarafından icra edilmiş olan Melihat Gülses'in söylediği bir yorumu olacak çok da güzel bir yorum eserin sahibi Tatyos Efendi sizi lorikten alıp Tatyos Efendi'ye taşıyacağım Tatyos Efendi'ye götüreceğim Osmanlı döneminin Önemli müzisyenlerinden bir tanesi olan Ermeni asıllı Tatyus Efendi'ye götüreceğim. E, dinleyelim. Beni çok etkileyen, çok böyle e, gerçekten e, dinlerken güzel şeyler hissettiren, o günleri hatırlatan, e, o bizim e, dostlarımızla, arkadaşlarımızla yaşadığımız o e, güzel e, ortamı hatırlatan bir parçadır. E, Tatyus Efendi'nin bu söz konusu parçası Gamze'deyim, deva bulma. Hey, hey. Gülgüner Ensabül'dan dinledik Melihat Gülses'in sesiyle Gamze'deyim devamımam ee, sıradaki parçamız ise Asya Minör'den gelecek Asya Minör'ün e, Kedi Rüyası adlı benim yine çok ama çok sevdiğim bir albüm bu albümde her zaman bana e, Bursa'da set başında e, oturduğumuz Bursa'da lisans yıllarında tarih okudum Uludağ Üniversitesi'nde Üniversitesi tarih okuduğum yıllarda e, set başında oturduğumuz evi hatırlatır. E, set başında Hakim Bey Sokak Amcaoğlu apartmanı bakın şu an bile aklımda hala e, adres e, Bu evi hatırlatır e, Çok eski 1940'lardan 30'lu yıllardan 40'lı yıllardan kalma bir üç katlı apartman dairesiydi burası. Hemen dibinde bir e, ilk öğretim okulu vardı. Sürekli bu çocukların seslerini seslerini dinlerdim. Sabahları onların sesleriyle uyanırdım. Güzel, keyifli bir evdi. Çok güzel anları vardır e, bende, bizde. Yani aynı şekilde eşim için de geçerli eee bu parça bana o evi hatırlatır çünkü o dönemde çok sık dinlerdim bu albümü o yıllarda hatta benim sahip olduğum o kaset yani kasetten dinlediğim bir albümdü bu o kaset bir dönem bizde kalan yaklaşık şöyle bir iki üç hafta kadar bizde kalan Danimarkalı bir çift vardı bir dostlarımız vardı barda tanışmıştık daha doğrusu benim ev arkadaşım barda tanışıp daha sonra eve getirmiş bir iki üç hafta kalmışlardı o zaman onlar bizde çok beğenmişlerdi bu albümü onlara hediye etmiştim giderlerken daha sonra aynısını tekrar aldım kaybettim o kaseti de sonrasında yıllar sonra o kaseti ben tekrar aldım 3. kez aldım yani aynı kaseti bu albümden Kedi Rüyası'ndan gelecek beni çok etkileyen anlardan bir tanesi bu parçayı ben Boğaz'da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken vapurda bu parça denk gelmişti. O Boğaz'ın manzarası, o tarihi doku ve bu parça aynı zamanda beni alıp sürüklemişti, alıp götürmüştü, perişan etmişti. Gerçekten çok çok çok sevdiğim bir parçadır. Asya Minör'den geliyor Kedir Yağası albümünden Hayal Meyal Kahire. ve sevgili dinleyiciler anonsları İskoçya'nın Glasgow şehrinin çeşitli mekanlarında kah bir parkta kah bir otobüsün içerisinde gerçekleşmiş olan programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tabii ki ilk yarısı sanırım Cenk'in de inisiyatifine bağlı olarak ikinci yarısı bir iki hafta kadar sonra olacak. Ve son parçamızı şu an ben sizlere anons edeceğim. Son parçamız oğlum tarafından bana ilk kez dinlemem için önerilen bir parçaydı geçen yıl. Şu an 14 yaşında kendisi Derin. Derin'in bana ilk kez önerdiği parçaydı. Baba bunu dinle bak çok güzel parça diye. Bu parçayı ben size şu anda anons edeceğim. Electric Light Orchestra'dan geliyor bu parça. Mr. Blue Sky. Hepinize bol müzikli günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özgür kalın. İki hafta sonra görüşmek üzere. Sevgiler. to hide away for so long. so long, why did we go wrong? Mr. The Blue Sky, Sky. please Blue. tell us why you had to hide operatif Cenk Akyol ve arkadaşlarından bir playlist kooperatifi Tür, zaman sınırlaması olmayan ama hikayesi olabilen kişisel playlistler